29 İbnü Abidin rahmetullahi teala aleyh namazın mekruhlarını anlatırken buyuruyor ki Kafirlerin yaptıkları ve kullandıkları şeyler de iki kısımdır. Birisi adet olarak yani her kamin her memleketin adeti olarak yaptıkları şeylerdir. Bunlardan haram olmayıp İnsanlara faydalı olanları yapmak ve kâfirlere benzemeyi düşünmeyerek kullanmak, hiç günah değildir. Pantalon, fes ve çeşitli ayakkabı, çatal kaşık kullanmak, yemeği masada yemek ve herkesin önüne tabaklar içinde koymak ve ekmeği bıçak ile dilimlere ayırmak ve çeşitli eşya ve aletleri kullanmak, hep adete bağlı şeyler olup mübahtırlar. Bunları kullanmak bidat olmaz, günah olmaz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem papazların kullandığı ayakkabıyı kullanmıştır. Bunlardan faydalı olmayanları ve çirkin ve mezmum olanları kullanmak ve yapmak haram olur. Fakat iki Müslüman bunları kullanınca adeti İslam olur. Ve üçüncü kullanan Müslümana haram olmaz. Birinci ve ikinci Müslüman günahkar olursa da başkaları olmaz. Kamusül alamda Timurtaş Paşa da diyor ki, Osmanlı sancağının rengini ve bugünkü ay yıldızlı Türk bayrağının şeklini tayin eden ve o zamana kadar beyaz olan fesi kırmızıya boyayan Timurtaş Paşa'dır. Abbasi devletinin bayrağı siyah idi. Halife memun zamanında yeşile çevrildi. Görülüyor ki fes Macarlardan alınmamıştır, Türk yapısıdır. Bir gibi vasiyetnamesinde diyor ki, kafirlerin kullandıkları şeylerin ikinci kısmı ibadet olarak yaptıkları ve kafirlik alameti olan ve İslamiyeti inkar etmek ve inanmamak alameti olan ve tahkir etmemiz vacip olan şeylerdir ki bunları yapan ve kullanan kâfir olur. Bunlar ölümle veya bir uzun kesilmesiyle veya bunlara sebep olan şiddetli dayak, haps, bütün malını almak ile tehdit edilmedikçe kullanılamaz. Bunlardan meşhur olanlarını bilmeyerek veya Şaka olarak veya herkesi güldürmek için yapan da kâfir olur. Mesela papazların ibadetlerine mahsus şeyi kullanmak küfür olur. Buna küfrü hükmü denir. Onlara mahsus olan şeyleri kullanmanın küfür olduğu İslam alimlerinin temel kitaplarında yazılıdır. İbne Abi'din rahmetullahi aleyh, beşinci cilt 481. sayfeyi okuyunuz. Din düşmanları Müslümanları aldatmak için kafirlerin adetlerini, bayramlarını Müslüman adeti, Müslümanların mübarek günü diyerek bunların yavurluk ve kâfirlik olduğunu örtmeye uğraşıyorlar. Büyük Konstantin'in Hristiyanlık dinine karıştırdığı Noel gecesini ve Cemşid'in ortaya çıkardığı Nevruz günü Mecusi bayramını milli bayram olarak tanıtıyorlar. Müslümanların bu günlerde bayram yapmalarını istiyorlar. Genç ve saf Müslümanlar bunlara aldanmamalıdır. Güvendikleri halis Müslümanlara, namaz kılan akrabalarına, dinini bilen baba dostlarına sorup öğrenmelidir. Bugün bütün dünyada gerek imanı ve küfrü tanımakta Gerekse ibadetleri doğru yapmakta cahillik özür değildir. Meşhur olan din bilgilerini bilmediği için aldanan cehennemden kurtulamayacaktır. Allahü Teala bugün dinini dünyanın her tarafına duyurmuş, imanı, helali, haramı, farzları, güzel ahlakı öğrenmek pek kolaylaşmıştır. Bunları lüzumu kadar öğrenmek farzdır. Öğrenmeyip, Cahil kalan farzı terk etmiş olur. Öğrenmeye lüzum görmeyen, ehemmiyet vermeyen kâfir olur.